İzleri örttü Yazan Henri Bordo Radyoya uygulayan Şahika Günsel Yöneten Asuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Cankut Ünal Oynayan sanatçılar Juliet Bengi Baytul Mark Semih Sergen, Dadı Meral Gözendor Teréz Tomas Özal, Speaker Nurşen Girgin Koç, Rahip Erol Kardeseci, Anne Hepşen Akar, Anet Defne Subaşı, Ses Atilla Olgaç, Doktor Coşkun Kara Babacığım annem nerede? Baba Baba Babacığım annem nerede? Annem Anneciğim Söylesene baba annem nerede? Özlüyorum onu Annen Se Seyahatte Juliet Çok uzaklarda Bırakıp gitti ama Onu çok sevdiğimi bilmiyor muydu Çok konuşuyorsun kızım Çalışamıyorum Affedersin baba Ama benim canım sıkılıyor Konuşmak istiyorum Konuşmadan duramam ki ben Dadın nerede Bilmiyorum Git onu bul da söyle seni gezdirsin biraz Dadımı değil annemi istiyorum Zülyet Yeter artık Hadi dediğimi yap Söz dinle biraz Kızım baba. Gidiyorum işte. Eh, ne yapalım? Dadım gezdirsin beni. Ama annemi yer tutamaz ki. Giren. Mesih çalışırken rahatsız ettim ama Bir telgraf var sizi Masanın üzerine koyun Juliet nerede Balkonda monsieur Hiçbir yerde beş dakikadan fazla oturtmak mümkün değil Biraz dolaştırsaydınız Dolaştırdım monsieur Kahvaltısını ettim Evet monsieur Madame Ache Sizi sıkıntılı görüyorum Yoksa Juliet sizi üzüyor mu Hayır monsieur e, Yalnız Yalnız ne Yüzündeki hüznü gördükçe kahroluyorum Gidebilirsiniz madame aşağı Peki monsieur e, Monsieur telgrafı unuttunuz galiba Belki önemlidir Bakmayacak mısınız He. Evet Ne diyor bu telgraf Olamaz Madame Therese Romney Büyük St. Bernard Manastırı'nda ölüm halindedir. Sizi görmek istiyor, acele geliniz. Manastır müdürü Dornas. Olamaz. Olamaz. Teresa. Aman ya Rabbi. Madame Ashe, Madame Ashe. Beni mi çağırdınız Mösyö? Evet, Juliet'i uzun bir yolculuğa çıkacak şekilde hazırlayınız Soğuk bir bölgeye gideceğimiz için Kalın kazak başlık Botlarını unutmayınız Peki Mösyö Siz de geleceksiniz İki saate kadar hareket ediyoruz Bu süre içinde hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz değil mi? Elbette Mösyö Ne tarafa gideceğiz? İsviçre'ye, lütfen çabuk olun Derhal Mösyö aydın babacığım günaydın tren yolculuğu ne güzel ne iyi geldik de geziye çıktık öyle seviniyorum ki hele şu her yanı kardolü çamaşırlarına bakın Hii, bayılıyorum onlara canım karların içinde yuvarlanmak istiyor ne zaman ineceğiz akşama oh daha çok varmış akşam olunca da dadım erkenden yatırır Yani ta yarın sabaha kadar bu canım karlarla oynayamayacağım Sabırlı olmasını bilirsen yarın bol bol oynarsın eh, kızım Ne yapalım öyle olsun Ne iyi geziye çıktık babacığım Bir de nereye gittiğimizi bilsem Dadıma o kadar sordum hiçbir şey söylemedi Sahi nereye gidiyoruz babacığım Sen Bern'a Orada ne yapacağız Anlatması uzun sürer şimdi Ne olur bir kelimecik söylesem babacığım Merak ediyorum şu senin her şeyi merak etmenin yok mu gidince görürsün gezmeye eğlenmeye gittiğimizi ya düşün. Ya inanma. Ben biliyorum çok acele çıktık yola. Siz gezmeye karar vermeden bir hafta önce plan yapmaya başlarsınız. Sonra yola çıkmadan 3 gün önce de bavullar hazırlanır. Mademahşe bir hafta hiç durmadan sağa sola koşuşturur. Ondan sonra da yola çıkılır. Siz bu defa masanızın üzerindeki projelerinizi bile toplamadınız. İşten kaçıyormuş gibi bindik trene. Çok konuşuyorsun Juliet. Anneme de hep böyle derdiniz Juliet. O olsaydı şimdi bana anlatırdı Niçin gidiyoruz ne yapacağız Beni hiç yalnız bırakmazdı o. Yine daldım baba beni hiç dinlemiyorsun Dadın nerede Yandaki kompartamanda kitap okuyor Sizin yanınızda oturacağım söyledim O da izin verdi bana Hadi haber verdi restorana gidip yemeğimizi yiyelim Ne ayıp şey Juliet böyle avaz avaz bağırılır mı hiç Gitti öyle çağır kızım <gülüyor> Geldi bile Bir şey mi oldu Mesiu Yo hayır Juliet'in Sizi çağırmasını söylemiştim Restorana gidelim diye Acıkmışsınızdır Peki Mesiu Juliet elini ver tren çok sallanıyor düşebilirsin Bana küçük bir çocukmuşum gibi davranıyorsunuz madame Ayşe ben büyüdüm <gülüyor> Büyüdüğünü biliyorum Yalnız unutma ki kaza sadece çocukların değil büyüklerin de başına gelebilir Juliet dadının sözünü dinle yavrum Şöyle oturalım Peki Mösyö Gel Juliet Yemekten sonra Juliet'e hemen yatırım Uykum yok Çünkü sabah trenden iner inmez Sen Bernar'a kadar yorucu bir araba yolculuğu yapacaksın. Ama benim uykum yok babacığım Acıkmıyorsun uyumuyorsun Çok huysuz bir çocuk oldun sen <gülüyor> Üzülmeyim Mösyö Yemekten sonra hemen kompartımanımıza gideriz Yanıma Juliet için çok güzel hikaye kitapları almıştım Onları okurken eminim ki Uykumuz verir Kazayla ilgili aldığımız son haberleri veriyoruz. Pazartesi sabahı yanlarına kılavuz almadan... ...Velan Dağı'na tırmanan üç dağcı... ...Perşembe günü Sen Bernard Papazları tarafından bulunmuşlardır. Mösyö Norans adını taşıyan bu dağcı... lütfen Juliet'i kompartımanına götürmüştür. Yemeğini yemeden... Yemeği kompartımana gönderdim. Derhal buradan. Peki, Mösyö. Ama baba. Biraz sonra ben de geleceğim yavrum. Gel yavrum. Uykum yok, uykum yok, of. Daha birlikte gelmişlerdir kadınsa yaşamaktadır. Manastır rahiplerinin verdiği bilgiye göre ölüm halindedir. Üzerlerinde çıkan kimliklerine göre Mösyö Norans'la Miss Nora Norans'ın kardeş oldukları anlaşılmıştır. Alınan bilgiye göre iki kardeşin yanlarındaki kadının adı Therese Romney'dir. Lyonludur. Paris'te yaşamaktadır. daha oteline üçü birlikte gelmişler, iki oda ayırtmışlardır. Bu üç gözü pek dağcı son olarak Veylandağına bayraklarına dikmek isterlerken ölümle karşı karşıya gelmişler ve yenilmişlerdir. Therese. şimdi devinter turda yapılan kayak yarışmaları ile ilgili geniş bilgi vereceğiz. Bir dakika bakar mısınız? Yemeğimizi lütfen 32 numaralı kompartımana gönderiniz. Bitmemiş her inşaat çirkindir Matmazel Ne olacağı şimdiden belli Niçin savunuyorsunuz Binanın mimarıyım Matmazel oh, Affedersiniz Mösyö Tenküt herkesin hakkıdır üzülmeyin Tenküdümün hiçbir önemi olmamalı Çünkü bu işlerden anlamam Oturduğum o eski evle bu villa arasında Öyle büyük bir fark var ki Güzel yapılara gözlerim alışkın değil Evimizin hiçbir özelliği yok Lüksü de yok ama ben severim Tabiatla karışmış karışmışız veren bir havası vardı onda. Evinizi görmek isterdim. Görebilir miyim Tabi Şey ne zaman? Şimdi. Şimdi mi? Bir sakıncası mı var? Aa, yok, hayır. Gidelim öyleyse. Peki. Uzak mı? Hayır, şurada çıktı. <gülüyor> Sakın büyük bir şey sanmayın. Bir kulübecek bizim ev ama ben onu canlı bir şeymiş gibi severim. Belki de canlıdır. Aleyhinde bir şey söylemeyeceğinize söz verin... ...yoksa üzülürüm. Söz mademize. <gülüyor> i̇şte bakın burası. Beğenmediniz mi yoksa? Binada üslüp yok. Ama ağaçların havasını uymuş. <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız canlı gibi. İnanın gerçekten hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ama ben bazen sıkılıyorum burada. Evde ufak tefek değişiklikler yapılırsa... ...hiç sıkılmazsınız bak Evet. <gülüyor> Evi bol hava alacak şekle sokmalı hı hı. Şuraya bir camlı kapı açmalı evet. Yemek odası içinde bu yana bir teras ister O zaman insan kendini yeşillikler ortasında hisseder <gülüyor> Zaten burada sadece yaz aylarında oturmalı <gülüyor> Kışın burayı bırakmak gerekir Bırakmak mı? Ya annem? Teras Teras Bak Terez Bir yıldır birbirimizi tanıyoruz Senden çok hoşlanıyorum Yumuşak başlı, güler yüzlü, iyi bir kızsın Bütün kusurun biraz fazla heyecanlı oluşun Bu da zamanla geçer Benimle evlenir misin? Mark Mark Seni ne kadar çok sevdiğimi Seni deli gibi sevdiğimi biliyorsun Ama Korkuyorum Korkacak ne var Terez? Yoksul bir ailedenim Senin yaşamınsa bizimkinden çok değişik Seninle tanışıncaya kadar Ömrümde hiç tiyatroya gitmemiştim biliyorsun Sonra Paris korkutuyor beni Hiç görmedim Yaşantına ayak uyduramamaktan korkuyorum Yaşantım? <gülüyor> <gülüyor> Belki birlikte biraz fazla gezip dolaştık İşleri yarı yarıya serdim Evlendikten sonra böyle olmayacak tabi <gülüyor> Yılın 12 ayında çalışan bir insanım ben Bazen yılda bir hafta bile izin almaya zamanım olmaz İş seyahatleri, projeler, işçiler, inşaatlar arasında boğulur kalırım. Beni anlayacak sabırlı, güler yüzlü bir eşe ihtiyacım var. Sonra bu eş her şeyi bende bulmalı, verdiğimle yetinmeli, verebildiğime sevinmeli. Sen benim düşündüğüm eşsin Teres. Mark. Efendim. Beni seviyor musun? Bu ne biçim soru? Seviyor musun? Elbette seviyorum Aşkla mı? Aşkın ömrü evlilikte çok kısadır Terez Ama ben seni aşkla seviyorum Hiç geçmeyecek bir aşkla Son nefesime kadar Beni karşılamaya istasyona niçin gelmedin? Çok yorgundum Nasıl? Ayaklarım tutulmuştu Ne yaptın da ayaklarım tutuldu? Bir arkadaş grubuyla daha çıktık Bugün geleceğimi biliyordun Biliyordum ama Mark çok ısrar ettiler Dayanamadım Juliet'i yalnız mı bıraktın Madame Ahşe vardı Terez. Madame Ahşe çok iyi bir dadı Gözüm arkada kalmadı Simon da buradaydı Simon mu? Hangi Simon? Madame Nurance canım Birbirimizi küçük adımıza çağırmamızı istiyordu Onun için Simon dedim Arkadaş grubunda kimler vardı Mösyö bütün işlerle ilgilendi Yanımıza iki ünlü kılavuz Bir daha mal aldık Bilsen dağcılık ne zevkli bir şey Çok da heyecanlı İnsan dikkat etmese düşüp bir yerini kırar Yani Madame Norans burada kaldı Kocası seninle geldi Hı -hı. değil mi Evet Deodule de mi gecelikiniz Evet Ben de bir odada yattım Onlar saman üstünde uyudular İnan ki gözüme hiç uyku girmedi Jület'ten ilk defa ayrıldığım için olacak onu çok aradım. Bir sabah olsa da kızıma dönsem dedim hep. Madame Noran sizin daha gitmenizin normal mi karşılar? Tabii Mark. Yılın 8 ayını seyahatle geçiriyorsun. Burada olduğun zamanda günlerce yüzünü görmüyorum. Günlerce yapa yalnız evin içinde dönmekten boğuluyorum. İlk defa bir yere gittim, onu da mesele yaptın. Yalnızlıktan bunalmana bir mana veremedim. <Gülüyor> yalnız değilsin ki Juliet var sonra Mada Maşe Mark benim sana ihtiyacım var Beni biraz anlatsa Yine çocuklaşıyorsun 10 yıllık evlilik koskoca bir kadınsın Lütfen bir daha Juliet'i yalnız bırakma Peki Mark Evet Sana söz verdiğim halde sözümde durmadım Dağlara tırmanmak çok hoşuma gidiyordu. Juliet'i yalnız bırakma demiştin ama çok yalnızdın Mark. Bir arkadaşa, bir dosta ihtiyacım vardı. Bu sen olabilirdin. Oysa benimle ilgilenmiyorum. Yapayalnız bırakıyordum. Hayır, hayır Mark. Beni kovamazsın. evlatsız kocasız, yuvasız ne yaparım ben? Juliet'siz, inan. Sana ihanet etmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Kızımın başına yemin ederim Sadece bir dosta Bir arkadaşa ihtiyacım vardı Candan biriyle konuşmak Fikir tartışmaları yapmak Bilemediklerimi öğrenmek istiyordum Sen beni bu konuda hiç düşünmedin İşlerin seni öylesine kavramıştı ki Bana yarım saat bile ayıramıyordu Öylesiye yalnızdım İçimde bir boşluk vardı Seni çok sevmeme rağmen bir boşluk vardı. İşte onunla bu yüzden doğdu arkadaşlığımız. Ama temiz bir arkadaşlık. Sadece arkadaşlık. Ne olur alma beni. Eğer bu senin nazarında suçsa söz veriyorum bir daha görüşmem onunla. Ne olur beni tekrar yanına al. Bağışla. İstersen sadece Juliet'le ilgilenirim. Üzüme pek az görürsün. Yalnız yalvarıyorum. Beni kızımdan ayırma. Sevgimizi düşün. Merhametli ol. Karına acı. Ve rica ediyorum bu kadar şüpheci olma. Altyazı rahip Sonya. Evet, buyurun. Ben Mark Rom neysiniz diyeyim. Evet. Telgrafınızı alır almaz yola çıktım. Gecikmediğimi umarım. Gecikmediniz. Hastamız yaşamak için savaşıyor diyebilirim. Dün gece küçük bir çocuk gibi uyudu. Bu sabahta ilk defa bir şeyler yiyebildi. O sık sık gelen nöbetlerden de eser kalmadı. Yani iyi diyorsunuz. Evet. Hemen görebilir miyim? Elbette. Yalnız yanında çok kalmamanızı rica edeceğim. Henüz çok halsiz. Ölüm halinde olduğunu yazmıştınız. Öyleydi. Şimdi... ...yaşayacak mı dersiniz? Tanrı bilir. Onları kim buldu? Biz. Bizler. Sadece iyi bir tesadüf. Belki de Tanrı böyle olmasını istedi. Merak mı ediyorsunuz? Evet. Evet. Radyoda üç dağcının kaybolduğu haberini duyunca biliyorsunuz bizim manastır Velan Dağı'nın zirvesine yakın bir düzlüktedir. Çevrede şöyle bir araştırma yapmak istedik. Hemen bir ekip kurduk, araştırmaya başladık. İkinci gün dağın sırtlarında yeni kokmuş bazı taş izlerine rastladık. Bir de eğilip aşağı baktık ki ne görelim. Zavallar daracık bir çıkıntı üzerinde kala kalmışlar. Nasıl? Nasıl? Nasıl olacak? Anlayamadım Anlaşılmayacak bir şey yok sayın peder Onları gördüğünüz zaman ne yapıyorlardı Erkekle genç kız yatıyorlardı Kadınsa diz çökmüş Ellerini havaya kaldırmıştı Sonra Sonra ansızın bizi gördü Bağırmaya başladı Daha doğrusu el hareketlerinden Ağzını açıp kapamasından biz öyle anladık Sesini duyamadık Korkudan üzüntüden kısılmıştı sanıyorum Sonra yanımızda taşıdığımız ip merdivenle aşağıya inmeye başladık. Yakınına geldiğimiz zaman inlediğini fark ettik. Sonra da gücü tükenmiş gibi yatanların üzerine yığılı verdi. Yani kızla erkeğin üzerine, öyle mi? Evet. Ne çıkar bundan M. Romney? O durumda kimse şuuruna tam sahip değildir ki. Lütfen devam edin. Yanına vardığımız zaman kadını yattığı yerden kaldırdım. İçler acısıydı. Hem ağlıyor hem gülüyordu zavallı. Onu yukarı taşıyabilmemiz için onları birbirlerine bağlayan ipleri kesmemiz gerekiyordu. Düşerlerken ip kopmamış. Onu incitmeden ile yukarıya çektik. Diğerlerinin acelesi yoktu. Çünkü ölmüşlerdi. Madame Romney'in şansı varmış. Son olarak onların üzerine düştüğü için ölümden kurtulmuş. ...kadını manastıra götürürken... ...yolda birkaç defa bayıldı. Onun dışında sanıyorum ki... ...şuuru yerindeydi. Yalnız... ...bir ara aklına oynattığını sandım. Çünkü durmadan... ...gelmeli. Gelmesi lazım diyordu. Belki de... ...ölen erkeği çağırıyordu. Hayır mı? Süromney. Sizi istiyordu. Sizi. Yalnız bunu ancak ertesi sabah... ...anlayabildim. Beni istetmiş. Biraz tutuk... Biraz utangaç sizinle olan ayrılığını anlattı bana Her şeyi anlattı Adınızı adresinizi verdi Sizi son bir defa görmek istiyordu Çağırmam için telgraf çekmemi rica etti Demek siz telgrafı kendiliğinizden çekmediniz O istedi Ölüm yakın olduğu zaman insan en çok sevdiğini çağırır M. Romney Bir düşündüğü vardı mutlaka Çok şüphecisiniz Benim durumumda olan bir erkekten daha başka ne bekleyebilirsiniz? Durumunuzda ne varmış Karım bana ihanet etti Yanılıyorsunuz Size bana her şeyi anlattı diyorum Yalan söylemiştir Mösyö Son dakikalarını yaşadığını sanan bir insan yalan söylemez Hele bir din adamına hiç söylemez Çok isterdim inanmak İnanın Kendinizi bir takım saçma şüphelerden kurtarın Huzursuz bir yaratılışınız var Mösyö Romney Bu iyi bir şey değil Karınızı bağışlayın İnanın ki o buna layık Belki hataları yanlış davranışları olmuştur Bana çok yalan söyledi Belki de davranışlarınızda onu yalan söylemeye siz ittiniz Hiçbir şeyden mahrum bırakmadım onu Ne istese alıyor nereye istese gidiyordu Bir kadın için bunlar yeterli mi? Seven bir kadın için Mesut Romney Onun duygularıyla, düşünceleriyle niçin hiç ilgilenmiyordunuz? İnsan karı koca da olsa... ...romantizmin bittiği yerde monotonluk... ...başlar M. Romney. Bunları size ben öğreteceğim? Üstelik karınız çok duygulu bir kadın. Gördüğüm kadarıyla... ...siz de onu çok seviyorsunuz. Hayır. <gülüyor> Bizler bazı şeyleri... ...çok iyi görür, çok iyi biliriz. Şu dağın zirvesinde... ...her şeyden uzak ruhumuzu... ...terbiye ederek, görme, hissetme... duygunuzu geliştirerek yaşarız. Siz... Yaşınıza, yapınıza uymayacak kadar heyecanlısınız. Katı görünmek için kendinizi zorlamayınız. Açık ve samimi olunuz. Bu zaaf eseri değildir, meziyettir. İnanın ki o zaman kazanacak, mutlu olacaksınız. Bir din adamı olarak sadece sizi uyarmak istiyorum. Bundan ötesi artık sizin bileceğiniz şey, Mösyö Romney. Teşekkür ederim, Sayın Peder. Hemen görmek istiyordunuz. İsterseniz buyurun gidelim. Lütfen. Beni takip edin. Sizin yanınıza gelirken kızımla dadısını salonda bırakmıştım. Evet biliyorum. Geldiğinizi bana haber vermişlerdi. Rahip Dormaz onları karınıza yakın bir odaya yerleştirecek. Üzülmeyin. Şimdi geçerken isterseniz görürüz. Hayır bana sadece odayı gösterin yeter. Nasıl isterseniz Mösyö Romney İşte bu odada kalıyorlar Karımın odası hangisi? Şu dördüncü kapı Yalnız tekrar söylüyorum yanında fazla kalmayayım Onu üzecek bir şey söylemeyin Kızını görmek isterse Gösterin Odada yalnız mı? Hayır ama üzülmeyin Sizi konuşurken yalnız bırakacağım Hastamız uyuyor mu hemşire? Hayır, arada bir gözlerini kapatıyor. Lütfen benimle gelin. Peki peder. Tereviz. istemişsin. Ama hiç sanmıyordum. Hiç. Geleceğimi bilmeliydin. Öleceğimden emindim. Seni son bir defa görmek istedim. Böyle konuşma. Ama galiba yaşayacağım. Yaşayacaksın. Suç bende değil. Anlayamam. Yaşamak istemiyordum. Ölümü bekledim Oysa benden uzaklaştı Suç bende değil Yolda gelirken içimde bir korku vardı Korku mu? Niçin? Seni bulamazsam diye Mark Mark Sahi mi söylüyorsun? İnanabilir miyim? Sana hiç yalan söyledim Hayır. Hayır Ben sana pek çok yalan söyledim değil mi Ama baştan hiç söylememiştim Beni anlamanı istiyordum Beni anlaman için çırpınıyordum Her şeyden korkuyordum Şefkatine Anlayışına ihtiyacım vardı Bu konuşmaları bırakalım Teres Bak göreceksin seni nasıl iyi edeceğiz Düzelteceğiz Yalnız sen birazcık gayret et kendini toparla Teşekkür ederim Mark Ayağa kalkabildiğim an ikinizi de koya göndereceğim Orada dinlenecek eski sıhhatine kavuşacaksın İkimizi? Evet Juliet de burada Juliet <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Mark Mark Demek susuz suçsuz olduğunun sonunda anladın Beni bağışladın ha Sus Şimdi bu konuşmaların sırası değil Peki Marga Peki Sen nasıl istersen O güzelim saçlarını kesmişti Hı. Düşerken başımı vurmuşum Yarayı tedavi etmek için Başka çare yokmuş <gülüyor> Juliet'i getireyim mi İster Burada misin Burada olduğumu biliyor mu Hayır Alıştırarak söyleyeceğim onu şey, Beni hatırlıyor mu Hep senden söz ediyor <gülüyor> Unutmadı demek Hayır Nerede Nerede olduğumu sormadım sormadı hiç Uzun bir geziye çıktığını söyledim <gülüyor> Büyüdü Evet Yalnız çok huysuz Ne olur Ne olur hemen getir göreyim Onu ne kadar çok özledim bir bilsen Biliyorum Hadi Mark Hadi Ne olursun Ben yokken Rahi Bey ister misin Hayır Birazdan burada oluruz Mark Efendim Çok iyiyim Madame Arche Madame Arşe. Buyurun, Monsieur Juliet nerede? Balkonda köpekle oynuyor Ya Nereden buldunuz köpeği? Rahip Dornas'ın köpeği Juliet köpekten ayrılmak istemeyince Rahip oynasın diye bıraktı ee, Çok engel olmak istedim ama dinletemedim Monsieur Juliet'i buraya çağırın Madame Arche Onunla konuşmak istiyorum Peki Monsieur Juliet Juliet Gelmiyor Baban çağırıyor ama Juliet buraya gel Babacım Biliyorum köpekle oynadığım için kızacaksınız Ama şuna bakın bir defa Ne kadar tatlı ne kadar sevimli Adı da Beri Beri buraya geldiğince hemen anlıyor Burnunun ucundaki siyah noktayı öpünce de Öyle hoşuna gidiyor ki Hem benim başka arkadaşım yok Kardeşim de yok Canım sıkılıyor Bakın babacım bakın Nasıl da sıçıyor Siz de sevdiniz onu değil mi oh, Ay canım. Oh, canım böyle bir köpek Sevilmez mi Juliet köpek oynamayı bırak da yanıma gel Seninle konuşmak istiyorum Köpekleri öpmek de doğru değildir Dadın bunu sana söylemedi mi Söyledim Mesih Söyledim ama dinlemiyor inadına yapıyor Onu çok seviyorum öpücüymiş de öpücüyüm Juliet Juliet canım benim, o canım Bericim, o canım... Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim, Jüley. <gülüyor> Sevineceğim bir şey. Bakın, bakın babacığım, nasıl elimi yalıyor? Anneni görmek ister misin, Jüley? Annemi burada bulacağımı biliyordum. Biliyor muydun? Kim söyledi? Hiç kimse. Bericim, tutunum, dur canım. Şey, buraya gelirken içimde çok büyük bir sevinç vardı... Ne deneni bilemediğim bir sevinç. Sonra Evet, sonra. Jahiptornaz bana kazaya uğrayan hanımı benim bulduğunu söyledi. Kazaya uğrayan hanım annem değil mi baba? Madam Ash yoksa siz ee, İnanın müsaiben hiçbir şey söylemedim. İşte Beri'yi bu yüzden çok seviyorum. Onun için burnundan öpüyorum. O benim anneciğimi kurtardı. Hadi babacığım, beni anneme götürün babacığım ne olursunuz? Peki Juliet Madame Aşe, siz de gəlin lütfen Baba, Hı? yarası ağır mı? Ağırdı Öyleyse annecim şimdi iyi Evet Ama çok qonuşup da yorma onu Peki babacım, yorma Geldik mi? Geldik mi babacığım? Evet yavrum geldik. Anne! Anneciğim! Yavrucuğum. Güzel yavrucuğum benim. Saçların ne güzel olmuş. Ne kadar büyümüşsün... Ama... Ama Mark... Şu leçin biraz zayıflamış öyle değil mi? Boy atıyor. Öyle ya, Boy atıyor. Büyüyor. Kocaman bir kız oluyor. Anneciğim. Şöyle dur bakayım da yüzünü göreyim. Ne kadar sulu gözlü olmuşum. Ne var şimdi alacak Hadi yavrucuğum. Hadi Gül bakayım, benim güzel kızım, dünya güzeli kızım. Sen yokken çok sıkıldım, seni çok aradım. Niçin beni bırakıp gittin anne? Çünkü, çünkü. Babam uzun bir geziye çıktığını söyledim Beni de yanına alsaydın olmaz mıydı sanki? Babacanı yalnız bırakmanı istemedim. Babam beni hep yalnız bıraktı ama Juliet. Yalan mı? Durmadan çalıştınız babacığım. Ne zaman yanınıza gelsem, sizinle konuşmak istesem hep işim var dediniz. Sonra konuşuruz dediniz. Hep sonra, sonra, sonra. Sanki o boyuna çizgi çizdiğiniz kağıtlardan daha az önemli miydim ben, Juliet'cim? Babam seni iyi yaşatmak için para kazanmak zorunda. Bunu unutuyorsun. Baban her şeyin en iyisini yapmak ister yavrum. Onunla yaşayan insanlar her yönden kusursuz olmalılar. Tenkit edeceğimize ona layık olmaya çalışmalıyız. İnsan kaybettiği şeylerin değerini... ...ancak onu kaybettiği zaman anlayabiliyor. Evet. Evet. Çok güzel konuşuyorsun anneciğim. Ne demek istediğini galiba anlıyorum. <Gülüyor> Ama senin yokluğunda... ...seni kaybettiğim zaman... ...ölebileceğimi niçin düşünmedim Juliet, anneni üzüyorsun. Böyle konuşmaya devam edersen... ...odadan çıkmak zorunda kalacaksın. Bak, lütfen. Üzülmüyorum. İnan ki üzülmüyorum. Üstelik Juliet'te de hak veriyorum. Sakın bir daha beni bırakıp gitme anneciğim. Eğer yine beni bırakıp gidersen... ...kendimi öldürürüm. Juliet. Bırak. Bana verilen en büyük ceza... ...kızımın şimdi söylediği bu sözlerdir. Bana şimdiye kadar yapılmış olan hiçbir davranış. Özlem bile kızımın şu sözleri kadar. Derezi. Anneciğim, ne olur üzülme. Seni üzmek için söylememiştim. Beni bir daha bırakıp gitmeyesin diye söylemiştim. Anneciğim... Dolrama. Ağlama. ağlama anneciğim. Yoksa ben de ağlarım sonra. <gülüyor> Ay, ben de senin için kızım büyümüş diye düşünüyordum. Oysa bebek gibi ağlıyorsun. Ayıpladım doğrusu şimdi seni. Kalk bakayım başa. Kalk da yüzüme bak. Bak. Bak gördün mü gülüyorum işte. Hem bil sen ne kadar mutluyum. Öyle mutluyum ki, bu güzel günde niçin birbirimizi üzüp duruyoruz? Hı? Sevinmemiz gerekmez mi Jületciğim? Düşün bir defa, hep karşılaşacağımız günü düşündüm, kurdum. Hiç böyle değildi, niçin böyle oldu ben de anlayamıyorum. Buraya gelirken trende, içimde öyle büyük bir sevinç vardı ki... ...seni göreceğimi biliyordum anneciğim. Onun için babam söylediği zaman hiç ama hiç şaşırmadım Anneciğim ne olur çabuk yiyo Annen ayağa kalkınca sizi koyaya göndereceğim Juliet Güzel havuzlu bir ev tutacağım Kocaman bir de bahçesi olacak Yazı orada geçirecek <gülüyor> Sağzine ne güzel ne güzel Sizde geleceksiniz değil mi baba Benim Paris'te işlerim var Juliet ayrılamam İş iş iş hep iş Bu defada sizi mi özleyeceğim Juliet Sahih beni özler misin Elbette Belki zaman olursa baban yanımıza gelir Juliet Şu dünyada hiç rahat yok galiba Hep üzüntü hep üzüntü oh. Anneni çok gördün Juliet Madame Ache Seni odana götürsün Ey, hayır. hayır yorulmadım Bugünlük bu kadar yeter Yarın yine getiriyorum Annem yorulmadığını söyledi ya. Gitmek istemiyorum. Görüyorsun ya hiç söz dinlemiyor Teres. Bak Juliet. Annenin bir an önce iyileşmesini istiyorsan... ...onun bol bol uyumasını... ...rahat etmesini sağlamalıyız. Gitmeyeceğim işte gitmek istemiyorum. Anneciğim ne olur gitmeyeyim yanında kalayım. Julietciğim ben de senden ayrılmak istemiyorum ama... ...babacığın bizim iyiliğimizi ister. Her şeyi bizden daha iyi düşünür Onun sözünden çıkmayalım olur mu? Yarın sabah erkenden gelirsin Belki o zamana kadar uyursam ayağa bile kalkmış olurum Elimden tutar beni gezdirirsin Peki anneciğim Madem ki öyle istiyorsun <gülüyor> Gel yanaklarından öpeyim Güzel güzel yemeklerini ye Güzel güzel uyu Peki anneciğim Adam Ayşe Juliet'i götüreyim Peki efendim Geçmiş olsun madame Romy Teşekkür ederim madame Ayşe Her şey için çok teşekkür ederim Mark Sebep yok Bana inanıyorsun değil mi? Lütfen bu konuyu kapayalım Suysuz olduğuma seni inandırmak için ne yapmalıyım Hiçbir şey Hiçbir şey Teres Dönüşünü bana için haber vermedin Mark Yine döndüm anne verecektim Sen Bernard'dan yazdığın kısacık mektuptan Hiçbir şey anlamadım Terez tehlikeyi atlattı değil mi Evet Neredeler Koğuda bıraktım e, Juliet'le mi Madame Aşe de yanlarında ah, Çok iyi ettin oğlum Dinlenmeye ihtiyaçları vardı Terez'i özledim Onu seviyorsun demek Elbette Sevmemem için bir neden mi var Bence Terez namuslu temiz bir kızdır Görüşlerimde hiç yanılma Anne bu konuyu kapayalım Bu kadar inatçılıkla görülmüş şey değil e, Yazık oda geçirecekler demiştin değil mi? Evet Kışın? Buraya gelecekler ah, işte bu çok iyi Ama ne yazık ki kışın ben burada olmayacağım Nereye gideceksin? İsveç'e Orada bir inşaat işi almak ihtimalim var Planları yerinde hazırlamam gerekiyor e, Karınla kızını da birlikte götürsen Onlar için iyi bir değişiklik olur Götüremem Kış onlara fazla sert gelir Anlıyorum Bu haksızlık ne kadar zaman sürecek oğlum Anne karım bana ihanet etti Hayır Nereden biliyorsun Teres seni deli gibi sever Bu bir kadın için yeterli bir sebeptir İnanmıyorum Öyleyse Teres'i sevmiyorsun Belki de ondan bıktın bahane arıyorsun Nasıl anlatayım bilmem ki anne Onu seviyordum Ama herkesin anladığı biçimde değil Aşk içimizde yaşayan iyi kötü ne varsa onların en fedakar En bencil duygularımızın Karışımından meydana gelir bence Benim Terez'e karşı duyduğum Sevgi de Ön planda hep iyilik gelmişti Çok yüksek Çok kutsal bir duyguydu bu Öyleyse niçin mutluluğunu yıkmak istiyorsun Dur anne daha bitmedi Onunla huzuru tatmıştım et rahatlık istiyordum Ona sonsuz bir güvenim vardı İşte bunların hepsi yıkıldı Her tanıdık Her karşıma çıkan onu savunuyor Aralarında sadece temiz bir arkadaşlık vardı diyorlar Karısı bile Ama ben bir erkekle kadının arkadaş olabileceklerine Sadece arkadaş olabileceklerine inanmıyorum Olmaz öyle şey Örneğin Velen Dağı'nda Norans Niçin kız kardeşini yarın aldı da karısını götürmedi adam Norans o sırada hastaymış Gitmek istememiş Karısı hastayken adamın dağlarda ne işi varmış peki Madame Norans siz gidin diye ısrar etmiş oğlum Uf, Rica ederim rica ederim biraz makul ol İnanmıyorum inanmıyorum Juliet'i de mi düşünmüyorsun Düşündüğüm için böyle davranıyorum ya Kızımdan Ayrı yaşamayı göze aldım Daha ne yapabilirdim ki Bir erkekle arkadaşlık etmesini istemediğini Bunu hoş karşılamadığını söyleyebilirdin Ufak bir hata için bu ceza çok büyük Demek yaptığı sadece ufak bir hata Bağırmana lüzum yok Mark İşitiyorum Beni Anlayamazsın anne Boşuna uğraşma Anlıyorum Çok iyi anlıyorum Kendini sadece işine vermiş Katı yüreklinin birisin sen Anne... Evet evet öyle... Bak oğlum... İnsana gençken mutluluk az geliyor... Daima daha fazlasını... En fazlasını istiyor... Ama yaş ilerledikçe... Bulabildiği kadarıyla... Elinde olanla yetinmeye çalışıyor... Onun değerini de iyi biliyor... Birkaç yıl sonra dediğime geleceksin... Tereze anlayacaksın... Ama... ...bilerim ki geç kalmış olmayasın. Anne... ...babam niçin bizi görmeye gelmiyor? İşleri var yavrum. Yani bize ayıracak hiç mi zamanı yok? Biliyorsun çok çalışıyor. Bizim için çalışıyor. Gelsin onu çok özledim. Ne olur anneciğim mektup yaz çağır... <gülüyor> ...biz seni çok özledik de... ...anneciğim ne olur ne olur Peki anneciğim... ...peki canım. ...hemen yaz hemen şimdi... ...dur sana kağıt kalem getireyim... ...al anneciğim... ...işte al... ...öğleden önce de postayı atarız... ...hemen eline geçer ne olur anneciğim... ...kapı çalınıyor... ...sabah sabah kim acaba... ...dur beni açayım dur beni açayım... ...ben de geliyorum... <Gülüyor> ...babacığım... Oh. ...nasılsınız bakalım... Sizi iyi gördüm. Mark. Mark. Size mektup yazmayı <gülüyor> hazırlanıyorduk babacığım. Ah sizi öyle öyle özledim ki benim unuttunuz sandım. İşlerin çok olduğunu söyledim ama dinletemedim. Mektup yaz çağır diye tutturdu. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, teres. Görüşmeyeli hikaye geçiyor. Bu kadar oldum. Kahvaltı ettin mi? Evet restoranda bir şeyler yedim Ama bir kahve içerim İstersen terasta oturalım Madam Ayşe kahvaltı işiyle ilgilenmişti Her şey hazır Şöyle otur Teşekkür ederim Annem sana sevgilerini yolladı O her zaman beni sevmişti Burada arkadaşlar buldunuz mu? Hayır ...arkadaş edinmemden hoşlanmadığını öğrendim. Onu demek istememiştim. İnsanın hanım arkadaşları olabilir Juliet ile yalnız kalmayı tercih ediyoruz. Canımızda sıkılmıyor. Evet babacığım hiç sıkılmıyoruz. Sabah erkenden havuza giriyoruz. Annem bana çok iyi yüzmesini öğretti. Tramplenden bile atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yalnız öyle uykularını sevmiyorum. Annemin hatırı için uyuyorum. Akşamüstü de kırlarda gezmeye gidiyoruz. Anneciğim... Havıza gireyim mi şimdi Babama nasıl yüzdüğümü göstermek istiyorum Buradan beni seyredersiniz Bakın ne numaralar yapacağım babacığım Peki yavrum peki. peki Çok kalacak mısın? İsveç için bitirilmesi gereken bazı planlarım var Ama birkaç gün kalırsın değil mi? Bu akşam döneceğim Bu kadar çabuk mu? Evet Şu tarafta bir şey görüyor musun? Ne var orada? Eski evim. İlk karşılaştığımız zamanı hatırlıyor musun? Evet. Ama buradan görünmez ki. Orada olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. Babacığım. Babacığım. Hı hı. Bakın nasıl atlıyorum. Bakıyorum yavrum. Nasıl oldu babacığım? Çok güzel canım çok güzel. Şey, Mar. Saçlarımla artık güzel değilim diyeyim Çirkin oldum Yüzümde de boşluklar var Yaşlandım artık Eskisinden daha güzelsin Teres Öyleyse Mark Rica ederim Teres Tatsız şeyler konuşmayalım Tatsız olduğunu sanmıyordum Peki Mark Peki nasıl istersen Ne oldu yüzmekten vaz mı geçtin Bakmıyorsunuz ki Kim demiş bakmıyoruz diye Hem de Sizi çok özlemiştim babacığım Onun için yanınızdan ayrılmak istemiyorum Hı. Ama önce git de ıslak mayonu çıkar Olur babacığım Annemin yeni diktiği güzel elbisemi giysem de Biraz dolaşsak ne dersiniz Sizi görsünler istiyorum <gülüyor> Görsünler mi o da nesi Benim için çok şanslı kız diyorlar Hem babam hem de annem var diye Ama durmadan da soruyorlar Babam var diyorsun ama nerede diye Sanki yalan söylüyorum Sizi görsünler de anlasınlar Peki Juliet Giyin de çıkardım ya. Yaşayın babacım yaşayın. Siz gelinceye kadar ben de... E sen de hazırlan. Hep birlikte dolaşalım. Mark sahibi söylüyorsun. Juliet'in gönlü olsun. Peki Mark. Kutuba başlamadan önce çok düşündüm Mark. Belki de yazmamak, her şeyi zamana bırakmak daha doğru olurdu. Yapamadım. İçimi dökmeye ihtiyacım var. Niçin günü birliğine geldin? Niçin bırakıp gittin? Gidişim şu sıcak Ağustos gününde içimi kış gelmişçesine üşüttü. Artık beni sevmediğine göre gerçekten de içimde kış var kar mırdık bana karşı duyduğun ise sadece nefret. Sen Bernardo, belki de sadece acımıştım bana. Bense onu sevgi sanmıştım. Orada ölüm halindeyken rahip Sonya ile konuştum. Masum olduğunu ama bana inanmadığını söyledim. Rahip tanrının büyüklüğüne sığın kızım demişti. ...seni başucunda gördüğüm zaman... ...gerçeği anladığını... ...beni bağışladığını sandım. O gün çok mutlu olmuştum. Belki de beni iyi eden bu oldu. Sen Juliet'le birlikte... ...bana bütün umudumu geri getirmiştin. Gerçi... ...kızımı bana verdiğin ama... ...kalbini vermedin. Düşündüğüm ve... ...duyduğum gibi yazmakta güçlük çekiyorum. Seni görememekten. Senin tarafından sevilmemekten üzgünüm Hayatım sensin Anlamıyor musun? Teres Anne! Anne koş bak kim geldi? Baban mı baba Babaannem! Baba! Oh. Oh. Madem! Teres! Yavrucuğum! Seni öyle özledim ki Ben de sizi çok özledim anneciğim Sizi Paris'e götürmek için geldim Mark mı söyledi? Evet Mark susuz olduğumu nihayet anladı mı anneciğim? Mark inatçının biridir oh, Demek hala bana inanmıyor O kadar yazdım kendisine Çok yazdım Kararsız olduğunu hissediyorum oh. Sanıyorum yürekten inanıyor artık Yalnız gururu bunu açıkça söylemesine engel oluyor Onu yola getirecek bir şey Bir şey gerekli ama Onun ne olduğunu ben de bilemiyorum Anneciğim Öyleyse benim gelmem doğru değil evet. Juliet Efendim anne Babaannen seni Paris'e götürmek için gelmiş Teres İnanın ki böylesi daha iyi anneciğim e. oh, ne, ne. ya Baban seni çok özlemiş Ben buradan ayrılamıyorum Bari kızım gelsin de göreyim demiş Sen de geliyorsun değil mi anne Biliyorsun sıhhatim iyice düzelmedi Ben bir süre daha burada kalıp dinlenmek istiyorum Yani bu defa da seni mi özleyeceğim Şu büyüklerde çocukları hiç anlamıyorlar Bir süre için dedim Juliet Hadi git madama Ayşe'ye söyle de eşyalarını hazırlasın Madama Ayşe burada mı kalacak? Hayır o da sizinle birlikte gelecek İyi ne yapalım Gideyim de söyleyeyim bari Doğru hareket etmiyorsun kızım Böyle olursa bu bağ daha çabuk kopar Mark bir süre yalnız kalmalı Düşünmeli Gerçeğe kendisini inandırmalı Eğer şimdi sizlerle dönersem Şu inançsızlığın içinde Günün birinde benden nefret edebilir Sen bilirsin kızım Anneciğim Juliet'in üzerine yemin ederim ki Mark'a ihanet etmedim Biliyorum kızım biliyorum Sadece iyi bir arkadaştı Ondan birçok şeyler öğreniyordum Kültürümü arttırmama Mark'a yetişmeme yardımcı oluyordu Hayatı Mark'ın gözüyle görmeye çalışıyordum. Çünkü Mark bu konuda bana hiç yardım etmiyordu. Bana çok lakayt davranıyordu. Hep işleriyle meşguldü. Benden oransın arkadaşlığından zevk alıyordum. İşte hepsi bu anneciğim. Peki ne yapacaksın kızım? Burada mı kalacaksın? Hayır anneciğim. Publiyedeki evime yerleşeceğim. Kışı orada geçirmek zor olacak. ziyanıyor Mark beni anlamadıkça bana güvenmedikçe döneme. Bu dönüş ikimize de acıdan, mutsuzluktan başka bir şey getirmez. Ne, ne diyeyim kızım? Dedim. Ben seni gerçekten çok severim. Çok özürüm. Çok çok teşekkür ederim anneciğim. arıyorlarmış. Eve memur geldi çok aceleymiş. Ne diyorsun Hanet? Yoksa yoksa jüretçi hastalandım. Hemen gideyim hadi. Adam kilisede olduğunuzu söyledim. <gülüyor> Aman kapatmasınlar, beklesinler. Hemen çağıracağım dedim. Merak edeceğinizi düşündüm. İyi ettim değil mi hanımcığım? başınız başınızı de Baksanıza çok kar yağıyor. Sonra hastalanırsınız. Sobayı da bir güzel yaktım. Ev sıcacık oldu. Yalnız odun bitti. Yarın koya iner... ...bir araba odun getiririz. Aa, bu karda mı? Olmazsa baltaları alır. Ondan biraz odun keseriz. Yaş odunlar ne işimize yarayacak ki Anet anet rica ederim Şimdi bunları düşünecek hal demeyeyim ben canım Ama hanımcığım sonra soğuktan donarsınız Her şeye rağmen yaşamak gerek şu dünyada Bunu unutuyorsunuz Hocamla iki oğlum Aslan gibi iki oğlum Avda dondular da Ben yine yaşadım Yemek yedim Hatta güldüm de İnsan kısmı üzüntüye dayanıklı Sen buradan ayrıl Evet git hani. Ben de gelsem hanımcığım. Çok merak ediyorum. Postaneden hemen eve döneceğim. Belki de Paris'e gitmem gerekecek. Bana sıcak bir şey hazır edersin iyi olur. Peki. Peki Hadi. hanımcığım. Hadi. Oh, Tanrım. Tanrım. Tanrım. Madame Romney'i bir numaralı telefon kabinesine lütfen. Alo? Alo? Teresem mi Mark. Juliet yanında mı? Yok hayır. Evden kaçtı. Ne kadar o da bulamadık. Polise resmini vermiştik. Juliet'e benzeyen bir kız çocuğunu koyaya gelen trende <gülüyor> görmüşler. Ama yarabbim. Buraya gelmedi ama. Bu evi bilmiyor. Yazın kaldığımız eve gitmiş olmazsan sakın Olabilir Gidebilir misin oraya Tabii Ben de hemen hareket ediyorum evet. Şimdilik hoşçakal Teres Mark. Mark çabuk gel Madame, Madame Romney Kusura bakmayın duramayacağım koya gidiyorum Madame yollar Duram. kapalı Ay, gidemezsiniz gidiyor. Madame Ayy Hoş geldiniz M. Romney. Nasıllar? Çok iyiler. Hemen görebilir miyim onu? Elbette. Zaten ikisi de aynı odada. Çocuğu annesinin yanından ayırıp başka kayboluya yatırmak mümkün olmadı. İkisi de iyiler mi? Söyledim ya çok iyiler. Publiye postanesindeki memur tam zamanda haber iletmiş. Arayıcılar karnızı yolda yarı donmuş bulmuşlar. Evet. Durmadan kodaki havuzlu evi sayıklıyormuş. Kızımı kurtarın diye yalvarıyormuş. Hı. Kızınızı da orada bulup getirttiler. Endişelenmenize hiç lüzum yok M. Romney. Hemen taburcu olabilecek kadar iyiler. Buyurun şuradan gidelim. Doktor bey. Eğer mümkünse. Elbette yalnız görüşeceksiniz. Ben yanınızda bu da ne yapacağım? Teşekkür ederim. Oh, Mark. Mark. Nasılsın Teresa? İyiyim. Bak kızımız kurtuldu onu bulduk. Babacığım. Yaramaz seni. ...bizi ne kadar üzüldüğünü biliyor musun? Ya bu yaptığın saçmalık... ...annenin hayatına mal olsaydı? Siz de beni üzüyorsunuz ama... ...ben ikiniz olmadan yaşayamıyorum... ...ne yapayım? Hadi bakayım... ...gevezeliği tembel tembel yatmayı bırakın da kalkın ayağa... ...hastane odalarını hiç sevmem... ...bir an önce gidelim buradan... Nereye gideceğiz babacığım? Nereye olacak? Paris'e, evimize... Mark... ...Mark bilmek istiyorum beni affettin mi? Asıl sen beni affet ah. Bütün zamanımı işlerime verdim Seni ve Juliet'i çok ihmal ettim Bundan sonra öyle olmayacak ah. Suçsuz olduğumu anladın değil mi? Bana inanıyorsun öyle değil mi? Evet Teres Seni o kadar çok seviyorum hey, Neler konuşuyorsunuz bana da söyleyin <gülüyor> Annenin kulağına kendime tam bir ay izin verip ...sizi güneye gezmeye götüreceğimi söylüyordum Ama önce Paris'teki evimize gideceğiz ah. İşlerim için bir arkadaş bulacağım Ondan sonra da ver elini Mark, mark yaşasın, yaşasın Benim sevgili babacığım <gülüyor> Sevgili anneciğim benim Ne kadar mutluyum Canım. Ne kadar Sayın dinleyiciler, Henri Bordo'nun yazdığı, Şahika Günsel'in radyoya uyguladığı Kar İzleri Örttü adlı oyunumuzu dinlediniz.